Burç değerli dinleyicileri, bildiğiniz gibi dünyamız hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyor ve bu hareketi milyarlarca yıldan beri devam ediyor. Tabi biz rakam veremiyoruz, bunun tarihi çok eskilere dayanıyor. Öyle ince bir hesap, efendim öyle hassas bir denge ki en uyuşuk akılları, en hantal beyinleri bile harekete geçiriyor. Düşünmeye, ibret almaya, tefekkür etmeye, teakkul etmeye, Allah'ın gücünü, kudretini, büyüklüğünü daha iyi anlamaya sevk ediyor. Evet, zerrelerden şemslere, yıldızlardan kehkeşanlara kadar bütün kainatta görülen ve akıllara durgunluk veren bu hareket, şaire bile şöyle bir ilham kaynağı oluyor. İdraki meali bu küçük akla gerekmez zira bu terazi o kadar sırkleti çekmez. Evet Allah'ın yarattığı bu harika eserler efendim gökler, yeller, yıldızlar, gezegenler vesaire bunlardaki sır İnsan beyni tarafından anlaşılmaz yani tam manasıyla anlaşılmaz çünkü insan beyni bunların künhünü kavramaya uygun değildir müsait değildir efendim bu terazi diyor o kadar ağırlığı çekmez. Sevgili dinleyiciler eski bir inanışa göre dünya öküzün boynuzunda duruyor kafasına bir sinek konduğu zaman öküz onu kovalamak için başını şöyle bir sallıyor işte o zaman dünyamız da sallanıyor, yani zelzele oluyordu, yani deprem meydana geliyordu. Efendim Anadolu'nun bazı bölgelerinde buna yer oynuyor diyorlardı. Tabi eski bir inanışa göre dedim ama e, bunun aslında hem dini kültürümüzde hem de tarihi kültürümüzde yeri vardır. Maalesef bu hadisi şerifi yanlış tevil ettikleri, efendim yanlış yorumladıkları için, Yanlış sonuçlara varıyor bir takım insanlar. Halbuki bunun aslı vardır ve şöyledir. Bir insan geliyor, bir sahabe geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, dünya neyin üzerinde duruyor diye soruyor. O anda dünya, efendim işte, sevr yani öküz burcunun üzerinde durduğu için, tabi dünya öküzün üstünde diyor Efendimiz. Daha sonra, aradan birkaç ay geçtikten sonra yine aynı şahıs geliyor. Ya Resulallah, dünya neyin üzerinde duruyor diye yine aynı soruyu tekrarlıyor. Bu sefer de Peygamberimiz, Balık üzerinde duruyor diyor. Demek ki o zamanda dünya balık burcunun üstündeymiş. Tabi o arabın aklı bunu o zamanların şartlarında anlayacak seviyede olmadığı için böyle az öz kısa ve ciz bir şekilde ifade ediyor. Bir de tabi mecazi yönü var işin efendim dünyada geçim kaynağı genellikle karalarda işte efendim çiftçilikle temin edilir deniz kenarlarında ise balıkçılıkla insanlar geçinir yani mecazi olarak dünya işte ziraat ile su ürünleri üzerinde duruyor manasında efendim hani işte ziraatında esası şeydir o zamanki şartlarda çiftçiliktir öküzle tarlalar sürülür vesaire o manada söylenmiştir. Tabii bunlar ince meseleler, tarihi meseleler, dini meseleler olduğu için idrak edilemiyor ve böyle garip bir manaya çıkarılıyor. Neyse bu anekdotu geçelim şimdi. İşte şimdi bu efsaneyi bir tarafa bırakalım da yakın tarihimizde görülen bir depremi, bir zelzeleyi ve bu sırada Sultan 2. Abdülhamid Han'ın gösterdiği metaneti, efendim dik duruşu böyle bir sergileyelim, dile getirelim isterseniz. Sevgili dinleyiciler, bu hükümdarın yani Sultan 2. Abdülhamid Han'ın zamanında meydana gelen bir depremin Dolmabahçe Sarayı'nda nasıl hissedildiğini o sırada bulunan Mabeyinci Emin Bey bizzat merhum Ragıp At Yavaş'a anlatmış, ben de size oradan nakledeyim. Ragıp Ak Bey'in eski İstanbul tarihiyle alakalı çok güzel yazılarının, sohbetlerinin olduğunu biliyoruz. Zaman zaman kendisinden istifade ediyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum. Evet, Dolmabahçe Sarayı'nda muazzam bir bayram tebrikatı. Yani muayyede bayramlaşma merasimi yapılıyordu. Efendim bir ucu adriyatikte öbür ucu Hint denizine dayanan koskoca imparatorluğun binlerle sayılan rical ve erkanı yani devlet adamları işte böyle süslü püslü sırmalı elbiseler içinde resmi kıyafetleri içinde alt kattaki büyük salonda toplanmış padişaha ubudiyetlerini yani bağlılıklarını ve tebriklerini arz ediyorlardı. Sultan Abdülhamid'in oturduğu tahtın öpülmesi mutat olan saçağı, yani tahtın saçağının öpülmesi adettir Osmanlı'da, evet öpülmesi adet olan saçağı Gazi Osman Paşa'nın elinde bulunuyordu. Bu esnada ansızın kopan bir sarsıntı ile koca saray beşik gibi sallanmaya başladı. Efendim tavanda asılı duran, Bilmem kaç tonluk avize, saat rakkası gibi iki tarafa gidip gelmeye, tablolar biblolar devrilmeye, camlar korkunç sarsıntılarla yerlere dökülüp tuz buz olmaya başladı. Bando durmuş, ses soluk kesilmiş, kimse de betpeniz kalmamıştı. Kaçmak mı, durmak mı lazımdı? İnsanlar kestiremiyorlardı. İşte sevgili dinleyiciler Sultan Hamid birden ayağa kalktı o kalın dolgun olgun sesiyle hareket dedi. Herkes bu sözü canını kurtarmak için verilmiş bir işaret olarak kabul etti. Yani, hani hareket sözünü öyle anlamışlar. Efendim sadakatlilerin gözleri yani güya padişaha bağlı olduğunu iddia eden adamların gözleri veli nimetlerini bile görmeyerek sadece tatlı canlarını kurtarmak endişesine kapıldılar ve ben şahımı bu kadar severim deyip kendilerini pencerelerden dışarıya rıhtıma atmaya başladılar ve değerli dinleyiciler biliyor musunuz padişah hiç istifini bozmadı. Acı acı tebessüm ederek hepinizi gördüm ve hepinizi tanıdım dedi. Fakat çok sinirliydi tabi. Tahtının arkasında duran hünkâr imamına döndü. Efendi yüksek sesle ezan oku dedi. Evet sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermek için oraya toplanmış olan ilili ufaklı kodamanların birçoğu panik halinde dağılmışlardı. Evet işte böyle cesur ve metin bir padişahı Selanik'ten gelen hareket ordusu tahtından indirdi. Ondan sonra birbirini takip eden acı olayların, hazin gelişmelerin gösterdiği gibi hareket ordusunun bu menhus hareketinden sonra ülkede bet bereket kalmadı. Nerede hareket orada bereket diyorlarsa da bazı hareketler korkunç bir sel gibi geçtiği yerleri harabeye çeviriyordu. Tarihe bakınca bunu rahatça görebilirsiniz. Evet, bazı şahıslar gibi, bazı hareketler de fütursuz ve uğursuz oluyor. Şair ne güzel söylemiş, Na mübarek kademi Nil'i Fırat'ı kurutur. Yani mübarek olmayan ayağı bastığı yerleri, bunlar nil Fırat bile olsa kurutur diyor. Evet, Agah isminde bir şairimiz. Yakın tarihte bir zelzele ve deprem, daha doğrusu deprem ve Sultan Hamid hikayesi böyle efendim. İsterseniz şimdi biraz daha tarihin derinliklerine gidelim ve server dedemizden söz edelim. Dursun Gürlek'le tarih musabeleri devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ser baş demektir. Bu kelime çok kullanılır e, dilimizde, ser katip, efendim işte, ser tarih vesaire. Ser verip sır vermeyen server dedenin meraklı hikayesini bilenlerimizin sayısı pek azdır. İşte şimdi ondan biraz bahsedelim. Şu andaki tapu dairesinin içinde bulunan, tabi hangi tapu dairesi? İstanbul'un göbeğini teşkil eden, İstanbul'un esasını teşkil eden Sultanahmet'te at meydanında, eski ismiyle hipodromda ama biz tabi Sultanahmet meydanı diyeceğiz. Sultanahmet meydanında bulunan tapu dairesinin ki Osmanlı eseridir bu. Bu binanın içinde bulunan kabrini belki de görmüş merak etmeden şöyle bir bakıp geçmişsinizdir. Ama çok kimse burada böyle bir dedemizin yattığını, bir velinin yattığını bilmez. Şöyle efendim, server dede Devrinin defter emini idi. Defter emini ne demek? Defteri tutan, muhasebe işlerini yapan efendim, kıymetli eserleri muhafaza eden bir devlet memuru, kısacası. Yurdun bütün vergi defterlerini, nüfus sayımları, madenlere istihsal ve ihracatı hep defter emininin elinde bulunuyor idi. Efendim bu defterlerin eskileri defterhane hazinesinde saklanıyor, padişahın sadrazamda bulunan mührü ile mühürleniyor, açılırken de özel bir merasimle açılıyor idi. Bu kadar önemli bir görevin başında bulunan server efendi bir gece yarısı padişahın adamları tarafından sarılıyor. Gelen adamlar server efendiden bir defter istiyorlardı. Server efendi düşünmeden cevap verdi. Bu saatte defter mefter veremem. Gelenler bu cesarete doğrusu hayret ettiler. Şevketlu, devletli padişahımızın emri diye alaylı alaylı yüzüne baktılar. O aynı sert cevabı tekrarladı. Veremem dedik ya. Evet. Bir otlak yüzünden iki köy arasında çıkan anlaşmazlık gittikçe genişleyecek ve yayılacak, kanlı bir çarpışmaya yol açacaktı. Padişah bu ihtilafın diğer köylere sıçramaması için meseleyi tepkik etmek, haksız tarafı tespit etmek için defterleri istemişti. Padişah iradesine ve fermanına boyun eğmeyen defter eminine bu hareketinden dolayı tabi ki fena halde kızdı, derhal başının kesilmesini emretti ve emri hümayun, yerine getirildi. Efendim, zavallı server efendi, kanuna uymak mecburiyeti ile, bakınız Osmanlı buna ne kadar riayet diyor, sıradan bir devlet memuru bile kanuna uymak için padişahın emrine bile muhalefet etmeyi göze alabiliyor. Evet, kanuna uymak mecburiyeti ile verdiği ret cevabının azabı içinde çırpınırken, sadece bir tek teselli noktası buluyor padişahımız efendimiz belki de beni denemek için adam gönderdi diyordu fakat çok geçmeden çelladı, yağlı kemendi ve işkence takımlarıyla karşısında görünce o teselliyle kar etmedi ve ister istemez boynunu teslim etti sabahleyin veziri azamı saraya davet eden padişah hadiseyi olayı defterdar eminin küstahlığını anlattı Vezir bakınız ne dedi? Şöyle dedi sevgili dinleyiciler, ''Devletli Usultanım geceleyin defterhanenin açılmasını büyük dedeniz Fatih Hazretleri bir kanunname ile men etmiştir.'' Ha, şimdi burada işin rengi değişiyor, vezir böyle diyor defterhanenin kapısının geceleyin açılmasını Ceddi Aliimiz yani büyük dedeniz Hazreti Fatih bir kanun koyarak bir kanun çıkararak yasaklamıştır. Server efendi vazife perver yani görevine düşkün görevine bağlı sadık bir bendenizdir bir kulunuzdur. Yoksa sizin fermanınıza rahim olmaması emrinizi yerine getirmemesi imkansızdır. Hiç böyle bir şey düşünülebilir mi? Vezir şimdi böyle enteresan bir konuşma yapıyor. Padişah bu açık gerçek karşısında emrini geri aldı. İdam cezası infaz olunmasın dedi. Heyhat iş işten geçmişti. Kanuna riayet etmek için ferman dinlemeyen server dedeye karşılık idam hükmüne alan cellat bir dakika bile geçirmeden görevini yapmıştı. Bu cellatlar da ne aceleci oluyorlar bazen. Kapıcı başı geri döndüğü zaman server efendinin gömülmüş olduğunu haber aldı. Tabi padişah sevgili dinleyiciler bu görev düşkünü memurun haksız yere idam edilmesine doğrusunu söylemek gerekirse çok üzülmüştü. Ve onu gömüldüğü yerden çıkarın çok sevdiği ve uğrunda canını verdiği defterlerinin bulunduğu yere gömün emrini verdi. Ve ertesi günü muhteşem bir cenaze merasimi ile server efendiyi defterlerinin bulunduğu yere gömdüler. Sandukasına da yani kabrinin üstünde bulunan, Sandukaya da şu yazıyı yazdılar. Ser verip sır vermeyen server dedenin ruhuna ihlas ile el-Fatiha sene 1180. Evet, ser verip sır vermeyen yani başını kellesini verip de sır vermeyen server dede işte böylece tarihe intikal etti. Ve server efendi bundan sonra server dede oldu. Böylece ermişler mertebesine yükseldi. Sultan Ahmet Meydanı'ndaki tarihi eserleri, gerek Bizans'tan gerek Osmanlı'dan günümüze intikal eden o abideleri gezmek için gittiğiniz zaman bu tarihi meydana, efendim, Eski Defteri hakani yani Defterdarlık binasına da uğrarsanız, Server Dede'nin kabrini, türbesini ziyaret etmiş olursunuz. Ama çok kimse yerini bilmez. Bu tabi az önce de ifade ettiğim gibi binanın içinde kalan bir türbedir. Padişah'ın emriyle görev yaptığı bu tarihi binada devlet dairesinde idam edilmiş ve aynı yere defnedilmiştir. Efendim, server dedenin sır verip de ser vermeyen dedemizin hikayesi böyle ileriki tarih müsahevelerinde daha başka server dede hikayelerinde sır vermeyen fakat ser veren dedelerimiz babalarımız hakkında hikayeler anekdotlar nakletmek üzere şimdilik bununla yetinelim Allah asmalıdı diyoruz hoşçakalınız.